Bugünkü programımızın destekçisi Hikmet Yumurtacıya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konumuz Cemal Gökçe arkadaşımız İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Hoş geldin Cemal. Teşekkür merhabalar. ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, evet arkadaşlar olun. sizler de hoş geldiniz. Evet bugün özellikle İnşaat Mühendisleri Odası'nın dikkat çektiği hususları bir kez de Cemal Gökçe arkadaşımızla ele alacağız. Evet, imar barışı, yıkılan kendiliğinden yıkılan binalar, ulaşım çalıştayı, Marmara Tren hattı, havaalanı Nisan'da açılıyormuş. Bütün bunlara ilişkin soracaklarımız var. Kentsel dönüşüme ilişkin, imar barışına ilişkin soracaklarımız var. Aa, evet Argün, hazır Cemal Bey buradayken çok sıcak konular bunlar. Ee, yani e, 99 depreminden bu yana sürekli olarak gündemde tutulan bir sürü mevzunun içinden bazı kıpırtılar var. İmal yönetmeliği yenilendi. İşte e, yapı denetim e, yasası, yasası çıktı. Önce kararname çıktı sonra yasa çıktı. Şimdi son hareketlerde e, şeyde. Ee, müteahhitleri tasdif etmek için bir e, yönetmelik hazırlandı, yayınlandı. Efendime söyleyeyim, imar barışı diye yeniden gündeme gelen ve çok değişik tartışmalara yol açan bir mevzumuz da var gündemde. Yani ben İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı'nın herhalde e, uyuyacak vakit bulamadığını tahmin ediyorum. Çok maalesef, ağır büyük evet. var o çok ağır. Bütün nasıl yanında, vaziyet? Bütün bunların yanında bir de yerel seçimlere yaklaşmakta da, da düşünmemiz lazım. Yani bu o yüzden de iyice ısınıyor. Evet, evet. Sizin bu adaylar Teşekkür... falan kapınızı çalıp ya bize yardımcı <gülüyor> olur musunuz falan diyorlar mı İhtiyaçları yok çok fazla onların. Çok... <gülüyor> <gülüyor> çünkü Bunlar <gülüyor> biliyorlar her şeyi. Her <gülüyor> şeyi <gülüyor> biliyorlar. <gülüyor> Gerçekten biliyorlar yani. Muhteşem projeler <gülüyor> birbiriyle yarışıyor Evet, maalesef ki şimdi birbirlerine de soru soruyorlar proje ne diye. Oysa biz meslek odası olarak, meslek insanları olarak sürekli altını çizmiş olduğumuz bir konu var. Bir plan olmadan proje olmaz. Yani sizin hmm, bir planınız pladır. olur var evet. öncelikli olarak. Yani ülke ölçeğinde, bölge ölçeğinde, kent ölçeğinde bir ya. planınız olur. Evet. O plan üzerinden de nelerin yapılması gerektiği ile ilgili projeleriniz olur. Evet. Bu sefer o projeleri nasıl yapacağınızı tartışırsınız. Oysa bizde plan hiçbir zaman gündeme gelmez veyahut gündeme gelmiş olsa bile hemen gündemden kalkar. Bir günde bir gecede ben eminim ki Kararlar ülkemizi verir. en üst düzeyde yönetenlerin de böyle bir düşüncesi yok. Örneğin ben soruyorum ve çok da merak ediyorum. Acaba yarın Türkiye'nin neresine, hangi semtine veyahut İstanbul'un neresine ne yapılacak? Hmm. Bu onu yapın diyen insanların bile kafasında olduğunu çok düşünmüyorum. Hmm. Çünkü varsa bunun bir sistematiğinin olması gerekir. Ama birdenbire işte çevreciden bu ülkede çantacılar falan da çoktur yani. Hı hı. Birileri bir şeyler söylüyorlar. O bir şeyler söylenince hemen doğruya falanca yere şunu yapalım derler ve yaparlar. Dolayısıyla 99 yılından bu yana da Türkiye'de hiç kimsenin hakkını yememek lazım. Bazı yerel yönetimlerin de hakkını yememek lazım. Hatta mevcut siyasi iktidarın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın da geçmişteki hakkını yememek lazım. Örneğin deprem Yaptıkları olumlu tabi değil mi? Tabii. 2000, mi 2003 ben? yılında, örneğin 2003 yılında Ali Mifid Gürtün'e İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Dört üniversitemize İstanbul deprem master plan çalışması yaptırdı. Hı. Son derece değerli bir çalışmadır. Halen benim başvücü kitaplarından birisidir. Evet. 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 400-500 uzmanı toplayarak 6 aylık süren bir komisyon çalışması yapıldı. Komisyon çalışmasından sonra da 5 gün devam eden genel kurulu 5 gün süren 1. Deprem Şurası çalışması evet. yaptı. O şuranın e, divan başkanı dönemin e, bayındırlık bakanıydı. Başkan yardımcısı da bendim. Bugün de İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu İstanbul Deprem Master Plan çalışmasına da 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yapmış olduğu o çalışmalara da Onların sonuç bildiri ve belgelerine de bugün de imza atarız. Yetmedi. Hani bugünlerde çok konuşuluyor ya kentsel dönüşüm, işte yapılarımızın daha güvenli bir hale getirilmesi, kendi kendisine yıkılan yapılar var. 2009 yılında da yine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birinci kentleşme şurasını yaptı. O şuraya da ülkemizin en değerli, en yetkin, en bilgili uzmanları ve kadroları katıldı. Biz de katıldık. Altı ay süren bir komisyon çalışması. O komisyon çalışmasından sonra da dört gün devam eden genel kurul çalışması oldu. Sonuç bildirisini de dönemin Cumhurbaşkanı olan Sayın Abdullah Gül okumuştu. Bugün de ben o bildirinin altına imzamı atarım. Ama gelin görün ki Orada bilimsel, yani. bilimsel bilgilerde, bilimsel dokümanlarda, hmm. yapılmış olan çalışmalarda ortaya kurmuş olan neler varsa yapılmış olanların tümü 99'dan bu yana depreme yönelik olarak, sağlıklı bir çevre yaratılmasına yönelik olarak da, ulaştırma konusuna yönelik olarak da, yani açıkçası yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir bir kent yaratma noktasında var olan dökümanlardaki bilimsel bilgiler bir tarafta bırakıldı. Günlük bilgilerle daha çok ülkemizin inşaat sektörüne dayalı bir ekonomik tercihi olması nedeniyle, Yapın da nereye ne yaparsanız yapın. Yapın da nasıl yaparsınız yapın anlayışına oturunca. Bu sefer ülkemizin ciddi bir deprem yaşamıştı 1999 yılında. Kentlerimizi İstanbul başta olmak üzere depreme hazırlayacaktı. Ama ne yazık ki bugün sürekli olarak açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki İstanbul ve benzeri kentlerimiz Hazır değil. 99'daki durum neyse bugün daha da kötüdür. Çünkü 99'da İstanbul'u bekleyen bir tehlike vardı, bir afet vardı. Deprem afeti vardı. Kötü yapılaşma, yanlış yapılaşma, İstanbul'un kuzeyinin yapılaşması, 3. hava alanı işte 3. köprünün yapılmış olması nedeniyle çok sayıda özellikle 2000 sonrası dönemde 130'a yakın İstanbul'da gökdelenin yapılmış olması, bolca alışveriş merkezlerinin ve yönetmeliği e, yokken. Evet, yüksek işte. gö yapılar yönetmeliği yokken Yapılmış olması nedeniyle İstanbul 5 afetle karşı karşıya kaldı. Bugün İstanbul depreme hazır değil. 99'dan daha iyi durumda değiliz. Sürekli olarak İstanbul'u su ve sel basıyor. Örneğin hatırlarsınız bir sene önce işte İstiklal Caddesi'nde insanlar dizilerine kadar pantolonlarını çekti yürüdüler. Niye? Çünkü artık yağan yağmuru alacak toprak kalmadı. O yetmezmiş Orası gibi, da tepe üstelik. Tepe üstü, üstelik. <gülüyor> Yukarıya doğru ve aşağıya doğru yani toprağın derinliklerine doğru da inince toprağın kendi doğal yapısını ve e, sistemini bozuyorsun. O sistemini bozunca ne oluyor? Bu sefer yağan yağmuru emecek toprak kalmıyor, sular betonun üzerinden akıyor, sele dönüşüyor. Üçüncü olarak sağdalar oluştu. Hmm. İstanbul'un en tehlikeli durumlarından birisidir. E, kentsel dönüşüm adı altında durmadan beş katlı yapılar yıkıldı, yedi katlatta çıkarıldı. On daire, yirmi daireye çıkarıldı. Aynı sokağa, aynı sokağa siz daha fazla otomobil Yük, getirdiniz, daha fazla insan yapıyor. getirdiniz. Dolayısıyla İstanbul'da hava çok daha fazla kirlendi. Beşinci olarak da sosyal ve toplumsal olaylar arttı. Çünkü siz kentsel dönüşüm adı altında... Merkezde yaşayan işte bulunmuş olduğu yerlerde yaşayan insanları farklı farklı yerlere gönderince orada aynı zamanda bir sosyal problem de e, yarattınız. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz nokta itibariyle özellikle yerel seçimlerin yapıldığı bu günlerde herkes teorik düzeyde bir takım şeyler söylüyor. Yani toplumun hassas olduğu noktalarda bir takım şeyler söylüyor ama onun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Temel problem de burada ülkemiz. Yani saydıklarınız esasında hani bizim şey açısından e, afet bilim açısından koyduğumuz şeylerde işte zarar görebilirliği hatta kırılganlığı arttıracak olan şeyler e, hakikaten bunlar sadece deprem değil beraberinde çok daha başka afetleri de getirebilecek şeyler. Ben bunun üzerine bir tane de şeyi ilave etmek isterim. Yangın herhalde. O, o, yani, çok teşekkür ederim. Yani gerçekten benim de saçlarım diken diken oluyor. Hatta bizim işte ayın ikisinde 2 Mart'ta yapmış olduğumuz İstanbul'daki bizim Merkez adına yapmış olduğumuz ulaştırma çalıştayında ben kürsüde konuşurken konuşmasını yaparken işte bu Kartal'da Yeşil Yurt apartmanının çökme evreleriydi. Demiştim ki onun önünde bulunan bir blok kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmıştı üstelik. Buna rağmen can kurtaranlar 2 saate giremedi oraya ciddi bir trafik problemi olduğu, paketmiş olan araçlar evet, bir bina mi? yıkılmış olmasına rağmen o binanın enkazı beş günde kaldırıldı. Tabii ki içerisinde insanları canlı yakalamak açısından falan dikkat etmek gerekir ama düşünün ki bir binanın, bir, bina. bir binaya enkazını biz beş günde kaldırıyorsak İstanbul'da bekleyen bir tehlike, önemli bir tehlike açısından da Ciddi bir e, uç verdi. Çünkü İstanbul er geç bir deprem yaşayacak. Yeşilyurt apartmanı gibi Kartal'daki apartman gibi oldukça fazla sayıda bina var. O binalar e, sokakları veyahut ana arterleri yapılar, kapatacaklar. Tabii, tabii. Dolayısıyla siz İstanbul'daki bırakalım var olan yapıların enkazına ulaşıp oradan insanları canlı olarak kurtarmayı çıkacak olan yangınları söndürebilme imkanı bulamayacaksınız. Dolayısıyla son derece haklısınız. Teşekkür evet, ederim. Misiniz? En temel problemlerden birisi bir de İstanbul olsun. açısından yangın problemi. Evet. Ben bu kurtarma işinin öne çıkarılmasını zaten hiç içime sindiremiyorum. Yani bir binada Doğru. çektiklerimiz gayet aşikar. Evet. Gözümüzün önünde ilk defa da olmuyor. Geçmişte de aynı sorunlar vardı. Ya yani Bizim imkanımız varken şu şehri güvenli hale getirmemiz lazım. Öyle kurtarırım işte bilmem ne, işte buralara konteyner koyduk filan. Bunlar ikincil yani benim gözümde. Belki de üçüncü, bilmiyorum. Bu hikaye yani. Biz şimdi, şimdi deprem meprem olmadan yıkılan binalarımız var. 99 depreminden sonra biz bunu bütün şeyde yani hükümet politik olarak filan da anons ettik dedik ki biz artık kriz yönetiminden risk yönetimine geçtik. Ya, yani, yani risklerin evet. azaltılması evet. ve afetlere hazırlık konusunda çalışma yapacağız. Kriz yönetimi o zaman gerek kalmayacak. Yani çünkü 20 on... sene geçiyor. 20 var. sene geçtikten sonra biz hala işte yani en azından senden bu cümleyi duyuyoruz ki evet. gerçekten ya. çok rahatsız edici bir önemli. Evet. Bir başka şey daha söyle Diyoruz. Çok teşekkür ederim gerçekten öyle ben jeoloji mühendisi veyahut yer bilimiyle uğraşan meslektaşlarımızla bir araya geldiğim zaman diyorum ki artık ya biz depremi tartışmıyoruz yani deprem olacak yani fay hatlarıyla uğraşın onun bilimsel çerçeveleriyle falan uğraşın ama temel problem kentlerimizde var olan riski ortadan kaldırmak bu da nedir var olan işte problemli yapı stokunu problemsiz bir hale getirmektir. O zaman deprem sonrası da sizin işleriniz kolaylaşmış olur. Ama dolayısıyla ne yazık ki kriz yönetiminden risk yönetimine bir türlü geçemedi ülkemiz. Evet, evet. üstüne üstlük bir de bir şey var son dönemlerde. Bu her seferi tarihi uzatılan sonlanma tarihi uzatılan imar barışı olayı var. o noktada herhalde bu riskli binalar ve risk yönetimi şeyinin bütün konseptine Aykırı bir de şey içerisinde devam ediyoruz, değil mi? Şimdi Haziran sonuna kadar uzatıldı. Benim bildiğim kadarıyla. Artış. Parayı toplamaya çalışıyorlar hala. E, yani yani e, ama hani buna perhiz, buna lanetürsü derler ya ona benzedi yani. Hakikaten ya, e, durum bayım. Ve bunun aslında şeyde yerel seçimlerde de mesela yansımasını çok fazla da görmüyoruz. Yani bu imar barış mesela hiç. Doğru, düz konuşulmuyor. Evet. Hani e, bu İstanbul Belediye Başkanlığı için aday olan kişilerde büyükşehir belediye başkan aday. Ya yani imar barışı uygulamasına ben karşıyım. Bu ka şey, ka kaldırılsın ya da bu şu, artık şu, bir yapalım. daha de hani uzatılmayacak. Fiyat da uygulaması şu şekilde değiştirecek. olması bir teknik rapor alınacak bilmem ne falan. Hiçbir şey yok. Evet, evet e, gerçekten çok önemli bir konu. En temel konulardan birisi. Hemen şunun altını çizeyim, i̇şte siz de altını çizdiniz, konuşulmuyor, i̇şte söylenip geçiyor. Konuşma şansları yok çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Ben ilgili partilerin birisinin bir milletvekiliyle bir televizyon programında birlikte oldum. Orada söylemedi de program bittikten sonra dedi ki sizi de eleştiriyorum dedi. Neden dedi? Dedi ki bu imar barışı ile ilgili işte yasa taslağı gündemde olduğu zaman işte mecliste görüşüleceği zaman ben dedi işte odalara yazı yazdım dedi gelmediniz. Valla ben hatırlamıyorum dedim gelse mutlaka biz gelirdik ama şunu söyledim haklı olabilirsiniz eğer gelmemişsek bizim kusurumuz olarak kabul edin ben burada bir öz yaparım ama gelmediğine ben eminim. Peki niye parmak kaldırdınız dedim yani beraber evet. madem ki siz bunu problemli olarak görüyorsunuz, görüyorsunuz o zaman gerçekten de önemli bir problem o zaman karşı çıkacaksın diyeceksin ki ya imar barışı diye bir şey olur mu yani bir yapı ya güvenliklidir ya güvenlikli değildir yani meslek olarak mühendislik olarak bilim olarak bilgi olarak. Dolayısıyla güvenli olmayan, deprem güvenliği olmayan bir yapının barışı olur mu? Bir kez, bir kez bunun ismi problemliydi. Çünkü Türkiye'de 12 milyon mertebeye, 12 milyona yakın işte problemli konut olduğunu düşünüyorlardı. <gülüyor> en az. E, Türkiye ekonomisi de neredeyse iflas etmişti. İç borçlar, dış borçlar. İşte do, dolayısıyla e, gitmiyor. E, problem işte yönetim çerçevesinde ciddi bir problem var. E, paraya ihtiyaç var can ve mal güvendiğini paraya tercih ettiler. Oysa bir insanın canının e, korunması bile Cinayete milyarlarca kesinlikle şey milyarlarca dolardan çok daha önemlidir. Evet. Hatta ve hatta son zamanlarda işte Yeşilyurt Apartmanı'nın Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın e, çöküp 21 insanımızın e, yaşamını kaybetmesi, 17 insanımızın da yaralanmış olmasından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı, bizim de meslektaşımız bir açıklama yaptı. Dedi ki, çünkü son günlerde bana da çok sorulan bir soru. Dedi ki işte 3 ay içerisinde tüm belediyeler... Kendi bölgelerinde, kendi kentlerinde bulunan yapıların risk durumlarını belirlesinler ve bildirsinler. Cemal Bakan Bey, yapıların mı dedi, riskli bölge, bölge mi dedi? Bölge. Alanların, yapıların, yapıların. Evet. Yapılarda dahil. Sadece alan ha, değil. Hayır, ha, yapılarda tamam, dahil. Alan olursa olur mu? Alan? Evet. Alan da belli. E, alan da aslında, belli. Aslında alan da belli. Yapı da belli. Yapı Şimdi mı? bunu ben dinleyince, vallahi ay meslektaşımız olmasına rağmen üzüldüm. Dedim ki ya işte sevgili bakanımız, sevgili meslektaşımız, Türkiye'de bilinmeyen hiçbir şey yok. Riskli binalar da bugün artık biliniyor. İyi bir şey değildi, doğru bir çalışma değildi, yanlış noktalardan başlandı ama mal sahibine de bırakılmış olsa bir yapının deprem güvenliğiyle ilgili. Evet. Yani altını imzalıyor. Diyor ki benim binanın tümüyle kaçak yaptım. Evet. Yani beş Mah katlı. Mahkeme kalkacak. Mahkeme kalkacak. Yedi katlı bir bina yaptım diyor. Tümü kaçak. Hiçbir mühendislik hizmeti görmedi. Ama diyor ki bu yapının deprem güvenliği var diyor. Burada bir problem olmaz diyor. Maa sahibi. Dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle yani bu AF'la birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir musibet, bin nasihattan evladır derler. Bu yanıyla da tekrar sağlama yapıldı. Yani bizim ülkemizdeki başta İstanbul olmak üzere riskli yapılar nerededir noktasının da bir sağlaması yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendilerine verilmiş olan afla ilgili dosyaları karıştırırlarsa hangi binaların hiç mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak yapıldığını... Hangi binaların işte kaç katının ruhsat olarak aldığı onun üstüne kaç katının kaçak olarak yapıldığı Yapıldı, veyahut hangi yapı e, ruhsatlı bile olsa daha önce iskan bile almış olsa, olsa üzerine ne kadar kaç katın ilave edildiği belli. Dolayısıyla belediyelerin 3 ay içerisinde riski yapıyı belirleyebilme şansları zaten yoktur. Siz bu 3 ay içerisinde meslektaşlarımızı bu işi bilen meslektaşlarımızı görevlendirirseniz, sizde var olan dosya üzerinden, onlar gerçekten hangi binalar risklidir riskli değildir, onları sizin korlar. Dolayısıyla belediyeleri de boş yere uğraştır, uğraştırmazsınız. Dolayısıyla 3 ay içerisinde belediyelerin şu binalar risklidir demesi, ancak onların da gelip sizin arşivlerinize girerek o kayıtlara bakmasına yani, iletilidir. Uh -huh. Dolayısıyla burada bir yetkiyi başka yere transfer etti. Yani 3 ay vakit kurumlu. kazandırır bilirler. Evet, ama ne olacak sonra seçeneği. yani? Sonra ne olacak? Ha? Ben de onu merak ediyorum. Yani. Sonra ben şeyi de takılıyorum. Hiç mühendislik hizmeti almamış. Almış. almış. Ne almış? almış. Evet. Eski yönetmeliklere göre almış. Peki ona uygun inşa etmiş mi? Belli değil. Denetleme var mı? Yok. Yani bugün kullandığımız e, kolon kiriş birleşmeleri, beton kalitesi, laboratuvar desteği filan ne zaman başladı? 1985 90'dan sonra başladı. Hazır beton bilmem ne. Ondan önceki binalar mühendislik hizmeti almış bile olsa o aldığı baz yeterli bir baz değil, değil mi Cemal Kesinlikle. Bey? Kesinlikle. Şunu söylüyorum ben. Ben İstanbul'da da işte yöneticiyken bugün de Birçok yurttaşımız yani konut sahibi olan yurttaşımız işte ya ararlar veyahut odaya gelirlerdi ya biz binamızın işte risk durumunu belirlemek istiyoruz derlerdi. Güzel. E, tabii inşaat mühendisleri odası da bilirkişilik çerçevesinde o işi yapacak. E, o belli bir miktar para alacak. Ben derdim ki ilgili yurttaşlarımıza ya buna hiç gerek yok bakın bize de müracaat etmeyin bize de para vermeyin. Emin olun ki, emin olun ki sizin binanızı bugün kim incelerse incelesin sizin binanız risklidir. Bu kadar net söylüyor. Evet. Bu kadar net. Hiç bunun ucundan, kenarından Tarihe bak. Kesinlikle. Evet, evet. Ha, siz şunu, şunun <gülüyor> üzerinde bir çalışma yapın. Yapınızın güçlendirilmesiyle Mesela mümkün mü? Mümkün mü, değil mi? O noktada da yeni yapılacak olan bir yapının maliyetinin yüzde 45'ini aşıyorsa güçlendirme maliyeti, o zaman yapınızı yıkın yeniden yapın. Yok yüzde 45 seviyelerinde kalıyorsa o yapıyı yıkıp yeniden yapmaya gerek yok. Evet. O yapıyı güçlendirmek hem kaynak israfı açısından doğrudur, hem de bugünkü işte yapılmış olan kentsel dönüşüm anlayışı içerisinde kat sayısının artması, daire sayısının artması, nüfus sayısıyla birlikte otomobillerin artmış olması da bu kente ekstra yükler getirdi. Mesela ben şunu hep iddia ettim, dedim ki devletin merkezi anlamda ve yerel yönetimlerin kentimizin deprem güvenlikli bir hale getirilmesi çerçevesinde hiç insanlarımızı müteahhitlerin eline teslim etmeden, devletin kendisi ve yerel yönetimin kendisi süvansa edip planlı bir kent oluşturulması durumunda hazineden çıkacak veyahut ilgili yerel yönetimlerin kasalarından çıkacak para inanın ki daha az olacak şundan dolayı söylüyorum ne dedik dedik ki bugün İstanbul'un havası daha kirlendi çevre problemleri oluştu işte her şey Afet'e dönüşüyor İstanbul ve Türkiye enerjide dışarıya bağımlı siz Var olan yollarınızı ne kadar korursanız, alt yapınıza ne kadar fazla sahip çıkarsanız, bu kente gelecek olan göçü ne kadar azaltırsanız, o zaman sizin kasanızda, merkezi hükümet olarak kasanızda, yerel yönetim olarak da kasanızda o kadar fazla para kalır. Dolayısıyla sübvanse edin. Siz insanlarımızı müteahhitlerin ellerine teslim etmeyin. Ayrıca da telefonlarımız dahil olmak üzere evlerimiz dahil olmak üzere otomobillerimiz dahil olmak üzere bu ülke insanından çiftler çiftler vergi alındı. 60 milyar mertebesinde. Evet de. işte mali müşavirler odasının yapmış olduğu bir çalışma çerçevesinde 60 milyar mertebesinde para toplandı. Dolayısıyla siz bu paraları da doğru kullanmanız koşuluyla 5 yıl oturursunuz bir plan yaparsınız. Çünkü plan işi haline gelir ona. Evet ana halkasıdır. 20 yıl içerisinde de İstanbul gibi kentlerimizin riskini giderme çalışmaları içerisine girersiniz ve yaparsınız. Oysa aradan evet. 20 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün işte biraz önce de ifade ettik İstanbul ve benzeri kentlerimizdeki risk durumu 99 yılındaki durum neyse bugün daha da problemlidir. Çünkü başka yeni riskler yeni afetler önlerimize geldi. Evet, evet bu altyapı konusu da hakikaten çok önemli özellikle bu bina dönüşümünün çok hızlı olduğu bir takım ilçelerde e, yani bu, e, hakikaten altyapı neredeyse ayda bir yenilenmek ya yani kazılıyor yollar. Ee, tekrar tekrar işte e, şey borular dolayı döşeniyor. Elektrik katları döşeniyor. O da çözmeyecek. Döşeniyor. Çözmüyor tabii. Çünkü aynı, aynı, yol, aynı yol aynı yol. Evet. Çünkü orayı genişletemiyorsun. Genişletemiyorsun değil. tabii. Evet. Ee, bir de o mesela otobark konusu çok ciddi bir sorun olmuyor amaçla. Çünkü yenilenen binalarda yüzde kırk kadar Daire sayısı artıyor ve evet. buna karşılık birer arabalık bir otopark yapılıyor. E sonuçta gelenlerin çoğu iki araba geliyor ve hakikaten yollar şu anda... E, bu, ben, Kadık, gene, gene Kadıköy örneği otopark çok daha büyük problem olmaya başladı çünkü yoğunluk çok arttı. Kesinlikle. Zaten o müteahhitlerin de şey, nefesi bitti galiba, tıkandılar birçoğu. Artık bugün e, inşaat bu sektörü e, ciddi bir problemle karşı karşıya. Evet. Bu problemi atlatabilme şansı da çok kolay görünmüyor. Birçok meslektaşımız işsiz kaldı bizim. Birçok inşaat sektörüyle uğraşan, tasarım yapan meslektaşlarımız birlikte çalıştırmış oldukları arkadaşların ya işlerine son verdiler veyahut yarım gün olarak o arkadaşları evet. çalıştırmaya başladılar. Bu krizin, bu problemin inşaat sektörü açısından da asgari 2. Asgari için. Artı artık bundan sonraki süreçte... Çözüm görüyor musun? Hayır görmüyorum. Bundan sonraki süreçte yani yapıp satma anlayışının da ben ortadan kalktığını düşünüyorum. Çünkü alabilmeleri için insanların bir, bir kez alabilir yeterlilikte alabilir ekonomik güce sahip olması lazım. İstikrarlı bir iş ilişkilerinin olması lazım. Ayrıca bol miktarda da şu anda boş. Kaynak. E, çok, çok, çok. Konut var, çok olarak, var. Türkiye'de 1 milyon, milyon mertebesinde boş konutun olduğunu biliyoruz. Evet. E, bunların eritilmesi lazım. E, eritilebilmesi için insanların güvenli bir işte çalışması, hazırda paraların olması lazım. E, bu da görünmüyor. Görünmediğine göre inşaat sektörü uzun süreli olarak zaten olsun. Bakın ben inşaat sektörünün bir unsuru bir elemanı olmama rağmen hiçbir ülke kalkınmasını inşaat sektörüyle yapmaz. İhtiyaç çerçevesinde. Bütün örneklerde patmış sonra. Kesinlikle. İhtiyaç temelli olarak işlerin yapılması evet. planlanması gerekir. Ama ülke ekonomisine katkı olsun diye durmadan konut yapmanın bir sonu yoktu. Oraya da gelmedi diye Efendim siz unuttunuz galiba bize plan değil pilav lazım. <gülüyor> evet, evet, Peki o... şey, bir meslek odası başkan olarak bu yerel seçimler sırasında benim de aklım hep bu yerel seçimlerle gidiyor. Çünkü hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum fakat tamamıyla e, şirazesi kaymış vaziyette tamamen ayrı konulardan konuşuluyor. E, yani e, meslek odarı, inşaat mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar odası falan gibi bir takım çevre mühendisler odası gibi bir takım uzman, uz, uzman, uzman şeylerin, e, kamu yapılanmalarının bu şeyde, adaylar tarafından ziyaret edilip konuşulup hani bir biraz görüşlerini düşünceler alması gerekiyor. Sizin bildiğiniz böyle bir faaliyet var mı? Hayır. Çünkü bizim düşüncelerimiz, bizim ifade ettiklerimiz çok tehlikeli şeyler. Neresi? Tehlikeyi azaltmaya çalışıyorsunuz. Vallahi siz? tehlikeli şeyler. Çünkü biz diyoruz ki bilgiye dayalı iş yapın. Osmanlı'ya dayalı edin. iş yapın uzmanlığa dayalı iş yapın bilime dayalı iş yapın diyoruz. E, Türkiye'de de etik düşünceye ve ahlaka dayalı iş yapın diyoruz. Hırsızlığı, arsızlığı bir tarafa bırakın. Açık ve şeffaf olun. Yapacağınız işlerin proje olarak sunmayın. Önce bütünlüklü bir planı masa üzerine yatırın, yatırdığınız o masa üzerindeki e, paftaları da e, bilen insanların önüne koyun ve birlikte çalışın. Oysa genel çerçevede, genel çerçevede kent yönetimlerine talip olan insanlar e, üzülerek ifade etmem gerekir ki, bir mühendis, bir Çol inşaat mühendisi, bir, <gülüyor> evet, bir şehir plancısı, bir mimar, yani bir meslek insanı olarak, yoğurularak problemlerin fark edildiği bir çerçevede işte düşünecek ve onu hayata geçirecek insanlar olmuyor bizim ülkemizde. Genel çerçevede inşaat sektörüyle uğraşan, hatta sektörden de bir adım ödeye gideyim, müteahhit ağırlıklı insanlardan oluşuyor. Çünkü... Uzunca bir süredir inşaat yapmak, satmak, e, kentsel dönüşüm, e, onu bilimsel çerçevede güvenli bir çevre, güvenli bir kent yaratmak açısından değil de bolca inşaat yapmak açısından, özellikle 2000 yılı sonrasını düşündüğümüzde bu anlayış bizim kültürümüze e, hakim Peki, olması nedeniyle mualesef bize de çok fazla, çok, büyük çok topraksan istisnai, topraksan çok, topraksan. çok istisnai. Sayın Başkan'ı bulmuşken sorayım, şimdi <gülüyor> Türkiye'de yüz binlerce müteahhit varmış. Bunlar ticaret odasına bir kayıt açmakla ilgili. Evet. Oysa ki Avrupa topluluğunun tamamında 25 bin, bin, 25, 25, bin, 25 bin. bin, 25 bin. Şimdi bir yeni yönetmelik de çıktı. Bu gözle bakınca bu yeni yönetmelik bu derde bir çözüm getirecek bir altlık mıdır? Bir çerçeve oluşturur mu sizce? Ee, çok, oluş, çok oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü... <Gülüyor> Bir sektörü kontrol ve denetim altına alabilmek için sadece bir alanını yani müteahhitler alanını var olan düzenlemenin de yeterli olmadığını düşünüyorum. Yeterli değil. O alanda, o sektörde çalışacak olan tüm unsurlara yönelik olarak bir planlama, o planlamanın arkasından da o planı hayata geçirecek bir yasal çerçevesinin oluşturulması gerekir. Kimdir burada? Üniversitelerdir bunlar. Kimdir bunlar? Meslek odalarıdır. Kimdir bunlar? Müteahhitlerdir. Kimdir bunlar? Mahalle halkıdır. Kimdir bunlar? Kentteki diğer sivil ve demokratik örgütlerdir. Dolayısıyla böylesi kimdir bunlar? Yapılaşma sektöründe söz sahibi olan kurum ve kuruluşlardır. Bakanlıklardır, yerel yönetimlerdir. Dolayısıyla bu unsurları ve başta da meslek odaları olmak üzere siz devre dışı bırakıp sadece müteahhitleri denetim altına alacağız derseniz denetim altına alamazsınız. Öncelikli olarak yapılması gerekenlerden birisi şudur. Mesela e, Avrupalı müteahhit Türkiye'li müteahhit gibi düşünmüyor. Çünkü o diyor ki benim yapmış olduğum yapının güvenli ve sağlam olması lazım. Mühendislik ilkelerine baktığında... etmezler olanlar. yoksa. Evet onu söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Uygun olması lazım. O zaman diyor ki benimle birlikte çalışacak meslek insanının, mühendisin ve mimarın belgeli olması lazım. Kimin, kim belgelendirecek o mühendisi ve mimarı? Evet. Meslek odası belgelendirecek. Dolayısıyla siz meslek odalarını devre dışı bırakarak... 81'de yaptık bunu. 1938 yılından kalan bir yasayla mühendislik ve mimarlık alanını yönlendirmeye ve yönetmeye çalışırsanız diploma almış olan her mühendis ve mimar her türlü yapının altına imza atıyorsa eğer o ülkede sizin yapmış olduğunuz düzenlemeler özellikle bu yeşil yurtta efendim. yeşil yurtta yıkılmış olan yapının ortaya çıkarmış olduğu enerjiyi boşaltma anlayışından başka bir şey değildir. Hmm. İnanın ben bir meslek odasının yöneticisi olduğum için söylemiyorum. Bir duyarlı yurttaş Çocuklarımızın, torunlarımızın, sadece bizim kendimizin çocuklarımızın ve torunlarımızın değil. Ben sürekli olarak altını çiziyorum. Diyorum ki yerel yönetimlerin başında bulunan kim olursa olsun, ülkemizin bakanlıklarının başında bulunanlar kim olursa olsun, onların çocukları ve torunları da bizim çocuklarımızdır. Dolayısıyla onları düşünerek, bilimsel olarak dünya neyi yapmaya çalışıyorsa, biz de onu yapmaya çalışalım diyoruz yani. Ama maalesef, maalesef. E, ya, bu düşünceni yakınına bile gelmiyorlar. Günübirlik evet. yaşıyoruz. Bir evet. yanlış anlama olmasın e, yeşil yurttaki değil yeşil yurt apartmanı. Yeşil yurt evet. apartmanı. Evet. Evet. Kart aldık ki. Evet. Evet. Evet. Yeşil yurt apartmanı. Evet arkadaşlar e, biz başkanı fazla yormayalım bir müzik parçası dinleyelim e, ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam ederiz. İzlediğiniz için Gonna tell you again now if you're still listening there. If you're rather... driving. Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Cemal Gökçe. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Stüdyoda Argunyum, Elvan Tekin ve ben Gürhan Ertüş. Birlikteyiz ve Cemal Gökçe ile sohbetimize konuşmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi e, geçen gün e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım dedi ki ...Türkiye'nin en önemli sorunu... ...mülkiyet sorunuydu. İmar barışıyla bu işi hallettik. 10 milyon vatandaşımız... ...imar barışına müracaat etti. Ve hepsinin bütün arsaları... ...ve evleri kayıt altına alındı. İlk adım tamam. İkinci adım... ...tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisan'dan itibaren... ...biz vereceğiz, biz başaracağız. Binali Yıldırım sözü... ...diyor. Evet. Hangi tapular verilecek nin tapusu verilecek kat mülkiyeti var. Ya hayır, ama yani. kat mülkiyeti de oluşmuyor. Kat mülkiyetinin oluşabilmesi için zaten sıkıntı orada. Bunun bir politikacı sözü olduğunu söylemek lazım. Evet, evet. Ben yani arkandan, hukuken mümkün değil hayır, mi Hayır öyle düşün. Öyle olmaması gerekir. Evet. Çünkü eee jet tapusunun verilebilmesi için oranın bırakın istifak hakkının kurulma şansı bile yok. İrtifak hakkının kurulabilmesi için arsa durumuyla onun üzerindeki yapının doğru bir projelendirilmesi ve onun da yasal kurallara, belediyelerdeki imar durumlarına uygun bir durumunun olması lazım. ve istiyorlar Cemal Bey. Röleve, şimdi ve istiyorlar. Tamam. Evet. Dolayısıyla ve üzerinden iskan edilmemiş, yani oturma izin belgesi, İskan e, hakları çerçevesinde eğer alınmamışsa, onun kat mülkiyetine dönüştürülmesi ve kat mülkiyetine dönüştükten sonra da ancak tapu vermek mümkün tapu verilebilme şansı yoktur. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla imar barışının ilk açıklandığı günlerde e, bunun e, tapuyla hiçbir ilgisinin olmadığı Olmadığını özellikle de. belirtildi. Hatta yıkılırsa yıkı, yıkılırsa eski durumun geçerli olacağını ifade ettiler. Yeni durumun değil. Evet. Yani var olan imar durumu neyse o imar durumu üzerinden e, oraya yeni bir yapının yapılabileceği ifade edildi. Var olan yasada bu. Yani evet. Yeni bir yasal değişiklikler yaparlar mı, yapmıyor azlar mı bilmiyorum. Ama yapmamalar evet. gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapılır. Evet. Şimdi evet. E, enteresan mesela sayın bakan e, birçok açıklama yapıyor. Hemen hemen her gün en az iki tane açıklamasına rastlıyoruz medyada ve diyor ki artık diyor yeni bir yaklaşım söz konusu diyor. Kentsel dönüşümle ilgili yeni bir dönem başlatıyoruz diyor. Halbuki aradan 20 sene geçmiş yani depremden bu yana. Yani, 2020, 2012'de 2012'de kentsel de dönüşüm. Yok, kentsel dönüşüm kanunu 2009 çıktı. değil mi belediyelerde kentsel dönüşme eski daha eski. Esasen 2005'lere 2005'lere kadar gidiyor, gidiyor yani evet. esas. Evet. Belediyelerde, belediyelerde ama, evet. Evet. ama, ama esas, kanun hayır hayır başka bir şey söyleyeyim. Evet. Bir şehirleşme yasası diye bir taslak evet. oluşturdular. Evet. Doğru. Ee, doğru Erdogan bey doğru, doğru söylüyor. O şeyde o taslakta biz de beraber çalıştık. Hatta ya o zamanlar birlikte çalışabiliyordunuz hatta, yani. Yapmış olduğumuz o çalışma uzunca bir süre İstanbul Belediyesinin ve Bayındırlık ve İşkem bakanlığının web sayfasında da kaldı. Evet. Kentsel dönüşüme yönelik olarak. Gerçekten işte işin sosyal problemleri dahil olmak üzere, mülkiyet problemleri dahil olmak üzere sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir kent oluşturma anlayışı noktasında hiç kimsenin de mağdur olmayacağı, başka yerlere sürülmeyeceği bir şehirleşme anlayışı ve kentsel dönüşüm anlayışı ortaya koymuştu. Onun ilkesel dizini ortaya konmuştu. Ama ne yazık ki 2009 sonrası dönemde Kaldırıldı. Hem web sayfasından kaldırıldı, hem de yeni bir kentsel taslak dönüşüm gerçekleşmedi yani. kesinleşme Evet. evet. O Şimdi kadar e, sayın bakan diyor ki kentsel dönüşümde yeni bir e, dönemi başlatıyoruz diyor ve burada da illere kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlama görevini veriyor. Hatta ilçelere de veriyor. Ve diyor ki kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik ilke ve esaslar belirlenmiştir. Bu çerçevede yapılacak. Fakat biz bu ilke ve esasları arıyoruz arıyoruz bir türlü bulamıyoruz. Var mı bu ilke ve esaslar? Şimdi, neyin nesidir bu? E, neyse böyle baktığım zaman dünyaya <gülüyor> yutdum <kutban> yut <gülüyor> biraz. biraz. <gülüyor> Dünyaya baktığımız zaman... Ben biraz zaman... önce arayı bunun için vermiştim. <gülüyor> Yutkunma arasıydı o. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Dünyaya baktığımız zaman ve bizim ülkemizdeki bilgi birikimine baktığım zaman son derece değerli ve yetkin insanlarımıza, hocalarımıza ve uzmanlarımıza baktığım zaman gerçekten üzülüyorum. Bunu söyleyenler önce 2003 yılında belediyesinin, İstanbul Anakent Belediyesi'nin ...hazırlamış olduğu İstanbul... ...Deprem Master Planı'na bakmalılar. Orada ne diyor? Yani... ...Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi... ...nasıl hazırlanır? İkincisi... ...2004 yılında hazırlanmış olan... birinci ...Deprem kendilerinin yaptığı... Bay deprem, şurası. ...Deprem Şurası'nın... ...dökümanlarına ve sonucuna... ...baksınlar. Üçüncü olarak da... ...bakın, e, Kentleşme Şurası... ...Kentleşme Şurası... Evet. ...yani planlamayı ana halka... ...olarak gündemine alan... ...6 ay üzerinde çalışılan dört gün veyahut beş günde süren genel kurul çalışmasıyla önemli bir döküman ortaya konmuştu. O konularda, bu çalışmalarda altı çizilen hususlar şunlardır. Planlama. Çünkü bir kentin, bir kentin bütünlüklü bir ana planı yoksa, bakın, ...o kentin isterse ulaştırma alanında olsun... ...isterse kentsel dönüşüm alanında olsun... ...bir stratejik planını oluşturabilme şansın yoktur. Olmaz böyle bir şey. Çünkü senin bir ana planın olacak... ...o ana plandan hareket ederek... ...bir kentleşme ile ilgili... ...kentsel dönüşümle ilgili... ...stratejik bir plan oluşturabilirsin. Zaten biz de bu kentsel dönüşüm tartışmalarının yapıldığı... ...özellikle parsel bazında işte daire sayısının artırıldığı, kat adedinin artırıldığı, yüksekliklerin giderek fazlalaşma evrelerinde dedik ki ya öncelikli olarak bu kenti masanın üzerine bir yatıralım. 5 yıl planlayalım. Ona uygun, ana plana uygun bir kentsel dönüşüm yani stratejik kentsel dönüşüm planı yapalım. Riskli bölgeler nerelerse oradan da başlanarak bu kent güvenli bir hale getirilsin dedik eee ilgili bizimle çalışan işte Bayındırlık Bakanlığında yerel yönetimlerde çalışan insanlar da uzmanlar da böyle düşünüyorlardı ama her nedense herhalde bu yerel yönetimin hızıyla olması gerekir. Kentsel dönüşüm stratejik belgesi hazır diyorlar. Ben bugüne kadar böyle hmm. bir belgeyi görmedim. Hatta ve hatta hazırlanmış olan İstanbul'un bir bölü yüz binlik çevre düzeni evet, planı evet. gittikçe deliniyor. Evet. Gittikçe deliniyor. Evet 400 küsur kişi çalışıyor İstanbul'da daha hazır planı lazım. Evet. Kadir Bey de demişti ki doğru söylemişti. Evet. Biz de öyle düşünüyorduk. Hatta biz Anayasamız de katkı ver. Evet bu kentin anayasasını hazırladık. Evet. Ama anayasa bir günde değiştirildi yani. Dolayısıyla e, Sayın evet. Ertürk bir kentsel dönüşüm stratejik belgesi falan diye bir şey yoktur. Evet. İlke ve esaslar söz konusu değil. O ancak kentleşme şurası kararlarına bakarlarsa bakılırsa ben de o çalışmaların içerisinde bulundum. Orada kentsel dönüşümün nasıl yapılacağına yönelik olarak ilke ve kararlar vardır. O çalışmada. Hmm. Ama ayrıca oradan hareketle yapılmış olan bir çalışma yoktur. Ha şu söylenebilir onu yapsınlar. ...2012-2023 yıllarını kaplayan deprem stratejik dökümanı ve bir planı vardır deprem, depremle ilgili olarak. AFAD'ın Afad yapmış olduğu ve o da son derece değerli bir çalışmadır. Ama ne yazık ki örneğin oranın bir maddesinde şunu yazar, der ki yetkin mühendislik yasası 2017 yılına kadar çıkarılacaktır diyor... 2019 yılına geldik daha hiç ya gelin bu konuyla ilgili bir çalışma şey yapacaktık dedikleri olsun. yok dolayısıyla o stratejik belgede deprem evet. stratejik belgesi ve dökümanları da ne yazık ki devre dışı 2013'ten kaldı. 2013'ten sonra Kadık hale geldi evet. ee, hatta ilk başlangıç gayet güzeldi takip raporları çıktı bu gayet hoştu biz Zeyneda evet. da zaten bahsetmişti evet. evet. koda evet. ondan sonra e 2015'ten sonra adı bile duyulmaz adı hale geldi. Bile duyulmaz hale geldi. Şimdi büyük resim böyle. Peki, evet. Sağlam görünmüyor. Peki küçük resimde sizi kapınızı çalıp inşaat mühendisleri odası arkadaşlar lütfen bize biraz akıl verin ne yapalım diyenlere ne diyorsunuz? Vallahi bizde akıl çok. Onlara da diyoruz ki gelin sizde de işte herkes her şeyi bilmek durumunda değil. Yani her kent yöneticisi işte her şeyi bilmek durumunda değil ama... Bilen insanlarla çalışmak gibi bir sorumlulukları ve görevleri var. Biz bugüne kadar yapılanlardan ve yapılmayanlardan da kendimizi sorumlu gören bir meslek kuruluşunun insanlarıyız. İşte klasik anlamda söylendiği gibi işte çuvaldızı başkasına iğneyi kendimize batıranlardan değil, tam tersi, tam tersi. çuvaldızı kendimize batıranlardan, iğneyi başkalarına batırma anlayışında olan insanlardanız. Her zaman bildiğimizi, bilgimizi ortaya çıkarırız. Onlar bilmeyebilirler. Kendi kuruluşlarını ve kendi bakanlıklarını yapmış olduğu çalışmaları da onların önüne koyabiliriz. Dolayısıyla hiç şey olmaya gerek yok. Bir söz vardır. Şu an önemlidir. Yarın önemlidir. Dolayısıyla yarın itibariyle bilimsel bilgileri ve bugüne kadar yapılmış olan doğru çalışmaları güncelleştirip, bir planlama doğrultusunda hani diyoruz ya deprem deprem deprem 20 yıl geçti belki 10 yıl yine bu depremle karşılaşmayacaksın dolayısıyla bir yerlerden mutlaka <gülüyor> bilimsel bir çerçevede doğru bir çerçevede başlamak lazım ama başka çayen yok ya yani. bu da mesela topu şeyin e, yönetimlerin önüne atıyor hadi kardeşim bunları yapmamız lazım diyorsunuz ama ben eminim e, öyle hissediyorum ki vatandaş olarak herkes tedirgindir oturduğu binadan. Herkes diye büyük çoğunluk tedirgindir çünkü artık çok duydular apartmanlarda paldır küldür yıkıldı. İniyor aşağıya. Evet. Sütluce'de bir bina hop diye kaydı çukura devrildi. İşte yeşil yurttaki yeşil yurt apartmanında da hiçbir şey olmadan yıkıldı gitti. Konya'lar, Diyarbakır örneği evet. var. Ama evet. işte ben de onları hatırlatacağım. E, Zeytinburnu'nda da öyle arka arkaya 2000 ay gitti. 29 ay Bir tane daha galiba. Evet. E, onlar da unutuldu gitti. Bir de bir de öyle ben bir te insan, tehlikemiz var yani. İnsanlar unutmuyordur ve bunu arka planda da olsa, çuhur altında olsa evet. korku olarak yaşıyorlardı Ama burada küçük tarafı şu. Büyük büyük değil aslında. O büyük küçükle birlikte büyüğü çalışmak mümkün. Küçük tarafı şu, biraz önce altını çizdik, dedik ki bir musibet bin nasihattan evladır, iyidir. Dolayısıyla bu imar affı nedeniyle artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dosyalarında Var. ülkemizde bulunan tüm yapı stokunun durumu belli. Bir taraftan o planı yaparken, bir taraftan da o belgelere girmiş olan yapıları inceleyerek onlardan başlamak, yıkılması gerekenleri yıkarsın, güçlendirilmesi gerekenleri güçlendirirsin. Bir program dahilinde. Dolayısıyla küçüküğü ve büyüğü birlikte biz çalışmak büyük 9 milyon müracaat verdiye ben biliyorum. 14 milyon. milyon. 14 milyon galiba. Pardon. Bu şey mi? Marışa mı? 10 varışa. milyon olduğunu biraz ama. önce belediyenin açıklamasında da 10 da milyon olduğu geldi. Yani. E şöyle ortalama 10 dairelik bir apartmanda 1 milyon bina demek evet. <gülüyor> Bakarsınız. <gülüyor> önemli bir soru var bu konuda. Şimdi hep biz konutları konuşuyoruz fakat aynı zamanda bir fabrika binası olan fabrikatör de bir şirkette bir holding de kendi taşınmazları konusunda büyük bir ihtimalle imar barışına başvurmuştur. Bu konuda elimizde bir şey var mı? Bilgi var mı? Yani... Sağ ol böyle işte seçip çıkarıyorsunuz ben aynı zamanda Türkiye Deprem Vakfı yönetim kurulu üyesiyim. Evet. İki gün önce işte bir toplantımız vardı. İşte buradaki konulara benzer konuları tartışırken dedi ki ya bakan işte belediyelere bir genelge gönderdi. İşte üç ay içerisinde riskli yapıları belirleyin bize gönderin dedi. Peki Türkiye'de bir sürü endüstri tesisi var, fabrikalar var. Yani bu fabrika sahiplerine yönelik olarak herhangi bir şey göndermedi hal buyunu yapmalıdır dedik yani. Dolayısıyla evet. bakanlık düzeyinde de bu çerçevede bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdik. Son derece haklısınız. Onların imar barışına başvurmaları tamam vursunlar. hiçbir itirazım yok. Ama orada 300 400 500 600 700 binlerce kişi çalışıyor. Dolayısıyla evet. o fazlalıklarını işte hukuka uygun olmayan yani yasaya uygun olmayan çerçevesini yasal hale getirmiş olmaları can ve mal güvendiğini sağlamıyor. Dolayısıyla can ve o fabrika tesisinin, endüstri tesisinin başta can ve mal güvendiğini sağlaması gerekir. Onun için de bilen meslek insanları tarafından, başta inşaat mühendisleri tarafından mutlaka o endüstri tesisinin incelenip, güvenli ise güvenlidir güvenli değilse güçlendirilmesi gerekirse o endüstri tesisinin güçlendirildikten sonra yasal hale getirilmesi aynı zamanda kamu yararı açısından en tepede bulunan insanların yetkisi ve görevi Kemal Bey AVM'ler var. Durulur. Aynen, Bunun öyle. dışında Aynen. özel okullar var. Evet. Özel birçok kurs var. var. Hastaneler özel var. hastaneler var. Bunlardan yani. dönüştürülen evet. klinikler hastaneler o, var. Onun, Tabii. onun ötesinde e, bu bir şeylerde küçük ve orta boy işletmeler e, söz konusu. E, biliyorsunuz o şeyde Bayrampaşa'da e, atölyede. Türkiye'nin her yerinde. Şeyde, yani, havai Fişek e, İmalat Hanesi patladı. Evet. 40 kişi evet. yanlış hatırlamıyordum. Yaşamını kaybetti. Orası e, imalathane yeri miydi? Yok. Değil. Uygun muydu ona? Değil. O kaçak bir yerde. Belki de imar barışına şey yapıp oradan bir şeyler yani, de çıkmıştı. Deval yani. Bey e bir şey soracağım. Belki, çok iyi bilmediğim bir konu. Belki yardımcı olabilir. Bir sigorta, bir teminat mektubu falan lafları çıktı bu şeyle birlikte. Müteahhit yönetmediğiyle birlikte. Bir teminat mektubu mu verecekler? Sigorta mı yaptıracaklar? Bunda bir etkin olacak bir taraf görünüyor mu? Yok. yok. O, o, sistemi, Çünkü dünyada böyle çözüyorlar işi. Sistemi bütünlüklü olarak mesela orada ne yapıyor? İlgili sigorta şirketleri ve müteahhitler meslek odaları tarafından belgelendirilmiş meslek insanlarıyla çalışmayı da ilgili sigortalar koşul Şart. olarak geçiyorlar. Evet. Evet. Dolayısıyla böyle bir koşul Yoksa? konmadan sadece işte aynen şimdiki ihale sistemi gibi onlardan bir teminat mektubu alıp dosyaya koymak, e, sağlıklı ve güvenli... Concordato, ilan, evet, eder, evet. gider. Concordato ilan eder, evet, evet. biter gider. Sorumluluk yani. sigortası gibi bir şey koymak evet. istenmiş ama Meslek, kademi, mesleki, mesleki sorumluluklar. Evet, Bakan'ın açıklaması şöyle arkadaşlar. Ülkemizde artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak. Vatandaşlarımız en kısa sürede sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşacak. Bu anlamda teminat sistemi devreye girdi diyor bakanlığın belirlediği şartlarda bundan sonraki kentsel dönüşüm uygulamalarında teminat veya tamamlama sigortası yüklenicilerimiz yaptırmak zorundalar diye de devam ediyor. Ben hemen kalan az zamanımızda 2 Mart tarihinde ulaştırma politikaları çalıştayı yaptınız. Biraz önce de evet. bahsetmiştiniz. Buna biraz değinmek istiyorum. Çünkü başından sonuna kadar izledim ve çok da radikal sunumlar yapıldı hocalarımız tarafından. bir kısa bilgi verebilir misiniz bu ulaştırma konusunda? Siz zaten iki yılda bir yanlış hatırlamıyorum. 2 yılda bir iki yılda bir, kongre. bir kongre yapıyorsunuz ama arada da çalıştaylar yapıyorsunuz. Bunu biraz da tabii ki işte Marmara Tren e, Hattı bugün açıldı. Marmara. 7 Nisan'da da havaalanının açılacağından bahsediliyor. Ertelene ertelene bugüne kadar geldi. Bununla ilgili bir açıklama da yaptınız ayın 8'inde, evet. 8 Mart'ta. Bütün bunları kapsayacak bir e, soru haline getiremedim ama ayrı ayrı sorular haline. Son dakikalarımızda da böyle Te kullanabilir miyiz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugüne kadar inşaat mühendisleri odası kongre olarak 12 tane kongre yaptı ulaştırmayla ilgili Hı. olarak yani ülkemizin bütünlüklü olarak ulaştırma konusunu kapsayacak aynı zamanda kent içi ulaştırmaları da kapsayacak. Onun bilimsel gereklerini ortaya koyacak, işte sorunlardan çözüme doğru gidecek 12 kongre yaptı. 13.sünü de İstanbul şubemizle merkez adına, inşaat mühendisleri odası adına İstanbul şubemizle Erzurum şubemiz Ekim ayı içerisinde Erzurum'da yapacaklar. Dolayısıyla ben de bu 13 ulaştırma kongresinin onunun içerisinde bulundum nasıl işlediğini, hangi konuların tartışıldığını, hangi eksikliklerin bırakıldığını çok yakından bilen insanlardan birisiyim. Fark ettim ki özellikle iki dönemdir merkezdeyim. Sadece işte ulaştırma kongreleri yapmış olmak yeterli değil. İstanbul'da da bu kongreyi yapmış olmak yeterli değil. Belli ölçüde ulaştırmanın bilimsel gereklerini kavramak açısından... Belli kadrolara yönelik olarak veya akademik çevrelere yönelik olarak sadece bu kongreleri yapmış olmak da yeterli değil. Bugüne kadar böyle yaptık anlayışıyla söylemiyorum. En azından var olan meslektaşlarımızın büyük bir kısmının bütün Türkiye'deki meslektaşlarımızın ulaştırma konusuna sağlıklı ve bütünsel bir çerçevede nasıl bakılması gerektiğinin kavranmasının önemli olduğunu fark ettik. Bu yanıyla da sadece kongre yapmak değil... Belli illerde çalıştayların da yapılmış olmasının gerekli olduğunu düşündük. İşte geçen yıl Adana'da yapmıştık. Başka illerimizde ulaştırmayla ilgili çalıştaylar yaptık. Bu yıl 26 Ocak'ta Bursa'da yaptık. 2 Mart'ta İstanbul'da, İstanbul'da. yaptık. Mayıs ayı içerisinde işte önümüzdeki hafta Samsun'da yapacağız. Mayıs ayı içerisinde de Eskişehir'de yapacağız. Daha sonra da Ekim ayı içerisinde Erzurum'da yapacağız kongremizi. Dolayısıyla hem yerel düzeydeki meslektaşlarımızın bu konuyu kavraması bu çok önemli hem yerel tabii. halkın ilgi göstermesi ulaştırma politikalarına inşaat mühendisleri odası nasıl bakıyor? Tabi sadece bu inşaat mühendisleri odasının yöneticilerinin oluşturduğu bir çerçeve değil ülkemizde ulaştırma konusunu çalışan Bilim ve bilgi insanlarının, akademik çevrelerin ve diğer uzmanların birlikte katılarak oluşturmuş oldukları görüşlerin yerellerde ve merkezde tartışılmasıyla ilgili bir konu. İşte 2, Ekim, 2 Mart tarihinde de İstanbul'da yaptık. Bilim insanları katıldı, bilgi insanları katıldı. Ülkemizin ulaştırma konusunu gündeme getirdik. İstanbul'un ulaştırma konusunu gündeme getirdik. Bir kez daha fark ettik ki örneğin bütünlüklü bir planlama yok. Çünkü ulaştırma tek başına ulaştırmayla anlatılamaz ve çözülemez. Çünkü ulaştırma konusu aynı zamanda bir arazi kullanım konusudur. Eğer siz o arazi kullanım konusuna bütünlüklü olarak bakarak ulaştırmayı da onun içerisinde bir planlamasını ve bir stratejisini oluşturamazsanız doğru bir ulaştırma anlayışı olmaz. İşte biz bütün bu konuları gündeme getirmek meslektaşlarımızın farkındalıklarını yerel insanların farkındalıklarını artırmak açısından ulaştırma çalıştaylarını yapıyoruz. Arkasından da Erzurum'da İstanbul Şubemizde Erzurum Şubesi 13. Ulaştırma Kongresini yapacaklar. Evet, diğer sorularıma geçemiyoruz. Çünkü e, zamanımızı doldurduk. E, Cemal Gökçe çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. E, en yakın zamanda e, bir başka programda tekrar görüşmek Dağlar. üzere. Çünkü bahane çok Dur. program yapmamız <gülüyor> için. Sağ ol <gülüyor> Odası. Sizin de hazırlıma evet. sağlık. Evet. Bilginize sağlık. Çok Sağ teşekkürler. teşekkürler. Açık evet. Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Cemal Gökçe arkadaşımız idi İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Programımızın destekçisi Hikmet Yumurtacıya çok teşekkür ediyoruz desteği için. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça, Hoşça kalın.